Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem seyirciler Ali İmran suresinin 48. ayeti kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bundan önce geçen 47 ve 46. ayet-i kerimelerde Allah Celle Celalüh melekleri vasıtasıyla Hazreti Meryem radıyallahu anha'ya bir çocuğunun olacağını müjdelemişlerdi. Hazreti Meryem de bana bir erkek eli değmedi benim nasıl çocuğum olur demişti. Allah Celle Celaluhu'da bir çocuğum olacak, Beşikte iken konuşacak diyordu. Yani senin temiz olduğumu o çocuk çocukken Beşikte ifade edecek anlamına tefsircilerimiz böyle açıklamışlar devam ediyor Ayet Kerime ve yülemuhu kitabe ve Hikmete, ve Tauratı, ve İncili. Allah ona Kitabı, Hikmeti, tevratı ve İncili öğretecek. Ve Rasulen İlah Beni İsrail ile ve onu İsrail oğullarına Peygamber olarak gönderecek. O da İsrail oğullarına şöyle diyecek. Enni kadci tukun bi ayetin min rabbikum. <Sessizlik> ben Rabbinizden size bir mucize, bir ayet getirdim. Nedir o? Enni akhluqu lekum min at-tini tayri. Ben size çamurdan Kuş gibi bir şey yaratacağım. F'en fuxufihi o çamura üfürince feykünü tayram bihi nillah. O Allah'ın izniyle kuş olacak. Daha ve übriül ekmehe ve ebrasa. Dilsizlerin dilsizliğini gidericem. Alaca hastalığına tutulanları iyi edeceğim. O günün şartlarında tedavisi mümkün olmayan bir hastalıkmış. Onları iyi edeceğim. Ve uhyil mevtâ biiznillah. Ve ölüleri de Allah'ın izniyle ben dirilteceğim. Daha ve unebbi'üküm bima te'ekulûne ve ma teddehirûne fi buyûtiküm. Sizin ne yiyeceğinizi ve evlerinizde neyi depoladığınızı ben size haber vereceğim. İnne fi zalika le ayeten lekum in kuntum müminin. Eğer iman ediyorsanız işte bunlar sizin için birer ayettir, delildir, birer belgedir diyor. İsa aleyhissalatu vesselam İsrail oğullarına. Ta ve musaddikan lima beyne yadayyeminet tevrati. Ellerimde olan Tevrat'ı tasdik etmek üzere ben peygamber olarak gönderildim. Daha ve uhillalekum ba'dallazi hurrima aleykum. Size haram kılanan bazı şeyleri size halal kılmak üzere gönderildim. Ve ciküküm bir ayetimin Rabbiküm ve Rabbinizden bir belgeyle, ayetle, mucizeyle ben size geldim. Fettakullah'e Allah'tan sakının ve ettiyi unun ve bana da itaat edin. Diyecek Daha söyleyecek İnnallâhe rabbî ve rabbukum fa'budûhû Hâzâ sırâtun müsteqîm Şüphesiz o Allah Hem benim Rabbim Hem de sizin Rabbinizdir Yalnız O'na kulluk ediniz Doğru yol işte budur Diyor İsa aleyhissalatü vesselam Muhterem dinleyenler Geçmişten verilen her haber doğrudan bizi ilgilendirmektedir. Bu ayetlere muhatap olan bütün insanlığı ilgilendirmektedir. Allah Celle Celaluhu diledikten sonra olmayacak şey yoktur. Hani biraz sonra gelecek bu dersimizde yine. İsa Aleyhisselatü Selamın babasız dünyaya gelişini İsrailoğulları bir türlü kabul edemediler. Halbuki bildikleri bir şey vardı. Onu hatırlatıyor Rabbimiz. Adem'in topraktan yaratılışını kabul ediyorsunuz. Evet. E Adem hem anasız hem babasız yaratıldı. İşte İsa aleyhissalatu vesselamda anne var, baba yok. Anasız babasız yaratılan Adem aleyhissalatu vesselama iman edenler için, Babasız dünyaya gelen İsa aleyhissalatu vesselama iman yüzde elli oranında kolaylaşmış demektir. Müslümanlar bir kere kayıtsız şartsız, Rabbim ne demişse teslim olmuşlardır. Onların Allah kelamı karşısında ona zıt olacak bir fikir beyan etmeleri Müslümanlara yakışmaz. Ancak batı etkisi altında kalan bazı Müslüman insanlarımız batıya ayıp olmasın diye Allah'a ayıp olursa olsun batıya ayıp olmasın diye Allah Celle Celalühün Kur'an-ı Kerim'inde açık ve seçik olarak ifade ettiği, haber verdiği mucizeler üzerinde bile bazı, hiçbir insanın kabul etmeyeceği bazı yorumlar getirmeye gayret gösterdiler. Ama zaman içerisinde kendi yaptıkları tebillerden kendileri de utanır, oluverdiler. Kur'an-ı Kerim içinde buna benzer kelimeler aynen kullanılır. Bu Kur'an, ve o Kur'an'ın gönderildiği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kendinden önce geçen peygamberlerin getirdiği kitapları doğrulamak, onların içerisindekileri açıklamak, ve onları tasdik etmek üzere gönderildiğini Allah Celle Celaluhu haber verir. Yine Kur'an-ı Kerim'de bize de Allah'tan sakının, Peygambere uyun, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyun gibi ayet-i kerimeler. O sizin de Rabbiniz, benim de Rabbimdir. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği bu cümle Kur'an'da birkaç yerde tekrarlanır. Bizim de tekrarlamamız istenir. Yani Allah Celle Celaluhu yalnız Müslümanların Rabbi değil, Yalnız Hristiyanların Rabbi değil, bütün dünyada şu anda yaşayan yedi milyar insanın Rabbidir o. Onları yaratan o, onları yaşatan o, onların bedenlerini yöneten o. Yine o Allah Celle Celaluhu diyor ki, ben yaratıyorum neden başkasına kulluk yapıyorsunuz? Yapmayın. Yalnız Allah'a kulluk yapın. Doğru yol işte budur, diyor. Peygamberlerin ağzından, mübarek ağızlarından bunu söyletiyor Allah Celle Celaluhu. Biz başta Allah Celle Celaluhu'ya itaat ediyoruz. Hemen ardından bütün peygamberlere, ve son peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselama itaat ediyoruz. Allah'a itaat, Rasulüne itaat. İşte bizi dünyada devlete, ahirette, cennete götürecek olan doğru yol budur. فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسَا مِنْهُمُ الْكُفْرَ غَالَ مَنْ اَنْصَارِي اِلَى İsa ve selam, o kendisine inanmış gibi görülen ümmetinden, ümmetinin bazılarından diyelim, kafirlik hissetti. Ve onlara dedi ki, Allah katında, Allah'ın dini yolunda benim yardımcılarım kimdir? Havarilerde dediler ki, Nahnü Ensarullah. Allah'ın Allah yardımcıları derken burada, Allah'ın dininin, yani O'nun Rasülünün yardımcıları biziz dediler. Buradan bize Rabbim şu mesajı da verir. Peygambere yardım, Allah'a yardımdır. Çünkü o peygambere yardım etmemizi emreden, Allah Celle Celaluh'tür. Peygamber'e olan yardım, İslam dinine olan yardım, Allah'a yardım olarak ifade edilmiştir Kur'an-ı Kerim'inde. Âmenna <gülüyor> billah. Biz Allah'a iman ettik diyor havariler. bi enna müslimûn. İsa Aleyhisselam'a diyorlar ki şahit ol, biz Allah'a teslim olmuş insanlarız diyorlar. Müslümun kelimesi dikkatinizi çekmiştir. Biz kendimize Müslüman kelimesini iftiharla söylenmesini istiyoruz. Müslümanız demekle şeref duyuyoruz. Müslümanlık isminin bizim için Allah'ın bir lütfu olduğunu inanmışız. Ama şunu da biliyoruz, Adem aleyhisselam Müslümandı, ona iman edenler Müslümandı. İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam onlara Tevrat'ın ve İncil'in bozulmamış haliyle iman edenler Müslümandılar. O havarilerin hepsini biz, Hz. Ebubekiri Bekir'i sever gibi, Hz. Ömer'i sever gibi, Hz. Osman'ı, Hz. Ali'yi ve Ashab-ı Kiram'ı sever gibi seversin. Musa aleyhisselatu vesselama yürekten iman etmiş, o imanıyla ahirete intikal etmiş, Musa aleyhisselamın yanında yer almış onları da, olanları da yine biz Ashab-ı Kiram olarak değerlendirir. Efendimizin ashabını sevdiğimiz gibi, onları da biz severiz. Havarilerin bir duasını tekrarlıyoruz biz çoğunlukla. Çünkü bu dua Rabbimiz tarafından öğretilmiş bir duadır. Rabbena âmennâ bima enzelte ve tebe'nâr-resûle fektübnâ mâ şahidî. Ey bizim Rabbimiz senin indirdiklerine biz iman ettik. Yeterli değil. Peygamberine uyduk. Ona tabi olduk. Ya Rabbi bizi şahitlerle beraber yaz. Bu dünyada senin var bir ve tek olduğunu Senden başkasına kulluk yapılmayacağını hem dilimizle söylüyoruz, bu konuda canımızı ve malımızı da ortaya koyuyoruz, şehitlerimiz kanlarıyla, gazilerimiz de bütün varlıklarıyla, senin varlığın ve birliğin yolunda canımızı ve tenimizi, yüreğimizi ve dilimizi şahit yapıyoruz diyoruz. Biz diyoruz da düşman da boş durmuyor. Rabbim diyor ki: "Ve mekaru ve mekar Allah. Vallahu hayrul makirin." Onlar İsa aleyhisselama tuzak kurdular. Allah da onların tuzağını boşa çıkardı. Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır. İzhar Allahu ya İsa inni mutawaffike ve rafi'uke iley. Rabbim İsa Aleyhisselam'a dedi ki: Ey İsa. Seni biz öldüreceğiz. Ve seni katında kaldıracağım. Ben seni öldüreceğim ve katına kaldıracağım. Bu kafirlerin içinden seni temizleyeceğim ve cailüllediine tebego, ke fevallediine kaforu ilayev Sana uyanları, kıyamet gününe kadar kafirlerin üstünde kılacağım. Sümme ilayemarjiukum, sonra dönüşümüz banadır. Fa ahpkum beynekum, fi ma fihi tahtelifun. İhtilaf ettiğiniz konularda da kıyamet gününde ben hükmümü vereceğim diyor. Muhterem seyirciler, bu Ali Emran suresinin 55. ayet-i kerimesi, 1400 yıllık zaman içerisinde, ehl sünnet çizgisinde fazla bir ihtilaf yok ama, dışarıdan bazı müdahalelerle Müslümanların, Kafaları karıştırılmak isteniyor. Anasız çocuk mu doğarmış diyenler, İsa aleyhissallatu vesselamın öldürülmeden kaldırılmasına da karşı duru verdiler. Ama sahabe-i kiramdan, tabi'in, tebe-i tabi'inden bugüne kadar Kur'an ve sünnet çizgisinde hareket eden değerli ilim adamlarımız şöyle derler ayeti kerimeye uygun olarak. Allah O oh Yahudiler İsa aleyhissalatu vesselamı öldürmeye karar verdiler. Asmak için evi bastıklarında Allah Celle Celaluhu ona benzer birini onlara gösteri verdi. Hatta o da şikayet eden adamlardan biriydi denilir. Ve Hazreti İsa'yı şikayet edenlerden biriydi denilir. Buna işaret eden ayet kerime ve maqtaluhu ve maasalibuhu ve lakin şu Onlar İsa'yı de asamadılar da. Ona benzer birini astılar. Şimdi inni müteveffike kelimesini seni öldürdük manasını alıyorlar. İsmi fail şimdiki zaman ve gelecek zamana işaret eder. fiili muzariye benzer kelimedir. Bu e, sarf ve nahıb kitaplarında bu öğretilir. Öldüreceğiz. İsa Aleyhisselam da ölecek. Öldüreceğiz manası da bundan anlaşılabilir ki genel kanaatte tefsircilerimizin bu, ona da bu ayet-i kerimede وَجَاِلُوا الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا كَفَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا إِلَا يَوْمِ Sana uyanları kıyamete kadar kafirlerin üstünde kılacağız. Demiş Rabbim, bu gerçekleşmedi. Veya e, Nisa suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu وَإِمْ مِنْ اَهْلِ kitâb اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ Ehli kitaptan bir çoğu, çoğu kelimesi yok. Ehli kitaptan olanlardan bir kısmı ona yani e, İsa aleyhissalatu vesselama iman edecekler. Ne zaman? Ölmeden önce iman edecekler diyor Rabbim. O da İsa aleyhissalatu vesselamın geleceğine işaret eden ayetlerdendir. Yine bir başka ayet geri de Allah Celle Celaluk kıyametin alametlerinden biri de onun yani İsa aleyhissalatu vesselamın gelmesidir anlamında bir tabi dolaylı işaret o dolaylı bir işaret vardır. Bunlar ayetler. Bu konuda Enver Kişmiri'nin 350 sayfalık bir değerli kitabı var. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle ilgili bütün hadisleri orada toplayıvermiştir. Yani mana itibarıyla mütevatir hadis seviyesine çıkmış oluyor. İsa Aleyhisselam'ın geleceği haberi hem elleri nakfuru fer muadibuhum adaben şediden fi'd dunya ve'l ve ma min kafirlere gelince onları çok şiddetli bir şekilde cezalandıracağım nerede fi'd dunya ve'l ahira dünyada da cezalandıracağım ahirette de cezalandıracağım onlar için bir yardımcı da yoktur diyor Allah celle celaluhu İsa aleyhisselamı astığına inananlar 2000 yıldır devletsiz yaşamaktadırlar. Vatansız yaşamaktadırlar. Her ülke tarafından hor görülmekte, her yüzyılda yılda bir katliama uğramaktadırlar. Bir zamanlar İngiltere kralı ferman çıkarmış, İngiltere adacığında adasında Yahudi istemiyorum demiş. 100 binin üzerinde adam öldürüldüğü yazılır. Doğru değil o da. Ama onların yaptığı da doğru değil. En son olarak Hitler'in yaptığı anlatılır, durulur. Onların yardımcısı yoktur diyor Rabbim. Ve Onlar için bir yardımcı da yoktur. Olmaz olur mu hocam? Bak adam yardım için geldi gitti. Abi burada sen ölmeye devam et seni ben burada beslerim diye geliyor adam. Ölsen de kâr, öldürsen de kâr diyor destekleyen devlet. Ve men aminu dini amilü salihati feyu'affihim ucrahum vallahu la yuhibbu zalimin. İman edip ameli salih işleyenlere gelince Allah onların mükafatını, ücretlerini verecektir. Bol bol verecektir hatta vallahu la yuhibbu'z zalimin Allah zalimleri sevmez buyuruyor. Zalika natluhu aleyke minel ayati ve'z zikril hakim. İşte bu sana ayetlerden ve o muhkem zikirden hükmeden Kur'an ayetlerindendir sana okuduğumuz. Peygamber Efendimize devam diyor. Ve şöyle, İsa Aleyhisselam'ın yaratılışına aklını yatıramayanlara da bir açıklama getiriyor. İnne mesele İsa indallahi kemesele Adem halagahu min turabin sümme gâle lehû kün feyekûn Allah katında İsa'nın benzeri Adem'in benzeri gibidir. Yani İsa, Adem gibidir. Allah, Adem'i topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi, o da oluverdi diyor. Yani, babasız dünyaya gelişine neden itiraz ediyorsunuz? Adem aleyhissalatu vesselamın topraktan yaratılmasına inanan sizler neden babasız dünyaya gelmesini reddediyorsunuz diyor. İsrailoğullarına ve günümüzde aklı yatmayan bazı Müslümanlarımıza da bu ayet-i kerime en çarpıcı bir cevabı veriyor. Ayrıca hepimizin ana maddesinin toprak olduğuna da Allah Celle Celaluhu dikkatimizi çekiyor. Rahmani bir nefesle o toprak canlandı ayrı. Ama tenimiz topraktan. Rahmana kulluk yaptığımız oranda değer kazanacağız. Bunu Hucurat suresinde Rabbim. inne ekrameküm indellahi etkâküm. Allah katında en değerliniz, Allah'ın kurallarına en çok uyanınızdır diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için ben şu ırktanım, ben bu ırktanım demenin hiçbir faydası yok. Ben hangi ırktan olursam olayım Allah Celle Celaluhu'ya kulluğumla övünürüm. El-Hakku Min Rabbike Feratekum Minel Mümterin Doğru olan şeyler Allah'tandır. Yani Allah'ın söyledikleri her şey doğrudur. Bu konuda şüphe edenlerden olma. Femen hackeke fihî bu konuda seninle tartışmak edenlere gelince minbadi maca ekeminal ilm bu ilim sana geldikten sonra seninle tartışmak isteyenler var ya onlara de ki Fegul. de onlara teade gelin nedir o ebna enna ve ebna ekum ve nisa enna ve nisa ekum ve enfusenave enfusekum Sümmen nebite il fenec a'lanetallahi alel kadibin Çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, canlarımızı ve canlarınızı bir araya getirelim. Sonra Allah'ın laneti yalancılar üzerine olsun diyelim. Buyurun. Deyince ehli kitap alimleri peygamber efendimizin peygamberliğini kabul etmiyorlar ama peygamber duasının reddedilmeyeceğini bildiklerinden ya peygamberse demişler sevgili peygamberimizin bu davetine katılmamışlar İnne hâde alehu vel kasasul hakkı bu gerçek bir olaydır gerçek bir yaşanmış Hikayedir. Kıssadır. Ve mâ min ilâhin illallah. Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. Ve innallâhe lehüvel azîzül hakîm. Şüphesiz o Allah Celle Celaluhu her şeye hükmeden, her şeyden güçlü olan, her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olandır. Fein tevellev. Sen bütün bu tebliğını yaptıktan sonra eğer Sırtlarını dönüp giderlerse, yüz çevirirlerse, fe inna Allahi alimun bil müfsidin, Allah bozguncuları çok iyi bilir. Sen görevini yap diyor, biz görevimizi yapacağız. İnsanların ateşe doğru koşmalarına seyirci kalmayacağız. Rabbimin ayetlerini sevgili peygamberimizin Hayatını da örnek alarak insanlara duyurmaya ve o ayetleri Peygamber Efendimiz'i örnek alarak yaşamaya gayret göstereceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.